Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bugünkü programı dün geceden başlayan e, ve bugün de hala görüşülen diyelim Ali İsmail Korkmaz davasına e, değinerek biraz açmak istedik aslında. E, dün geceden beri Kayseri e, şehrine e, duruşmaya gitmeye çalışan insanların... <gülüyor> Polis ve jandarma tarafından otobüsleri durdurulup e, aranmaya başlanmış devam edip başlanmıştı. E, bir tür yıldırma çabasıydı bu. Tabii ki Ali İsmail Korkmaz'ın duruşmasına destek vermeye giden insanları e, durdurmak içindi diyebiliriz. Ancak e, oraya varıldı ve Kayseri Valisi'nin işte muhtelif yerlerde toplantı yapmak yasaktır gibi ...ilginç ve günübirlik yasakların... ...konduğu bir günde duruşma... ...başladı, sabahtan beri de devam ediyor. Hala da... E, ...sanıkların... ...enteresan, hatırlamadıkları... E, ...olaylara dair... ...verdikleri... E, ...savunmalar alınmaya çalışılıyor. Ancak dediğimiz gibi... E, ...hatırlayamıyoruz diyerek... E, e, ...olaydan kaçmaya... ...çalışıyorlar. Çok ilginçtir ki... ...önce çenme attım... Diyen sanıklardan biri. Sonra görüntüler çıktığında bakın atmamışım aslında gibi de bir çelişik şeyler veriyor. Ee, Fenerbahçe taraftarının yaptığı bir tezahürattı bu. Fenerbahçeli olduğu bilinen Ali İsmail Korkmaz için e, biz de bu şekilde bu genç kardeşimize destek vererek duruşmasına ve katillerinin bulunmasına Destek vermek amacıyla bu şekilde bir açılış yaptık. Sanırım stadyumda atılan bir tezahürat değildi değil mi? Yani dışarıda bir ortamda. Yok yani, yani stadyumda e, iç kısımda diyelim ha. tribünlerin içinde tamam. değil tribünlerin tribünlere giden koridorlarda Hı -hı. polisin karşısında atılmış bir da Ve benzer politik bir slogan attığı için Fenerbahçe'de e, kendi sahasında geçen haftaydı yanılmıyorsam ceza da aldı. Evet da ayrı, önümüzdeki en hafta. Kadın ve 12 yaş altı çocuklara karşı oynayacak. Evet tabi bu stadyumlarda siyasi slogan yapmak yasak atmak yasaktır derken e, yeni çıkarmaya çalışılan yasayla da stadyumların siyasi amaçlı propaganda meeting alanı yapılabilecek yer haline getirilmesi e, konusu da gündemde. Bu güzel çelişkimizi de tekrar hatırlatmak istedik aslında. E, bir haberden daha bahsetmek istiyorum çok kısa bir şekilde çünkü bu konuya bayağı Özel bir şekilde değinmiştik. Ee, yaklaşık bir ay önceydi. Tam hatırlayamadım ama bir süre oldu bu olayın üzerinden geçmesinin. <gülüyor> Özür dilerim. Denizli Spor taraftar grubu, iki taraftar grubu, 57 gençlik ve Yeşil Cephi arasında bir çatışma çıkmıştı. Ve e, 11 kişi gözaltına alın alınmıştı. 57 gençlik taraftar grubu lideri dahil olmak üzere. Fakat 5 kişi tahliye edildi bu davada da. Ayrıca bu e, davanın da e, olayın da çok e, net bir şekilde görüntüleri ortaya çıktı. Fakat yine e, nasıl diyeyim? Devlet kapatıldı bir şekilde evet, diyebiliriz herhalde. korumaya devam ediyor burada da. Hakikaten insan öldü. Tribünde herkesin her an girip o, kendini bulabileceği bir yer futbol maçı tribünü. Ve böylece belki de bu haberi okuyan birkaç kişi daha maça gitmekten vazgeçti. Evet. Evet bu iki olaydan bahsettikten sonra e, bir diğer siyasi içerikli spor olayımıza e, geri dönüyoruz. Bu cuma günü başlayacak evet. Rusya'nın Soçi kentinde kış olimpiyatları. Geçen hafta e, olimpiyatların yapılmasına dair e, protestoların gerçekleştirildiğini e, sizlere aktarmaya çalışmıştık. Özellikle e, Çerkezler'in bu kentte yapılmasına dair yaptığı protestolar da vardı ve Onlardan değinmiştik. Bu hafta da diğer konularına gireceğiz. Evet, kış olimpiyatlarının tarihsel ve kültürel <gülüyor> açıdan o bölgedeki bazı insanların rahatsızlığını çeken bir e, durumu işaret ettiğini e, geçen hafta söylemiştik. E, Çerkeslerin söz konusu soykırımın yapıldığı bölgede olimpiyat yapılmasına karşı olması e, durumu var. Ve hatta bu bağlamda da bu hafta sonu, cumartesi ya da pazar günüydü, e, İstiklal Caddesi'nde bir gürüyüş yaptı e, Çerkez Dernekleri. Soçi olimpiyatlarının yapılmaması anlamında. Ee, şunu da sonraları ekleyeyim. Hani kültürel boyutunu kapatmadan önce keşke bu protestoları olimpiyatlar Soçi'ye verilmeden önce de yapsalardı. Çünkü bu saatten sonra iptal olması zaten söz konusu değil. Ee, ha, evet ki yapmışlardır diye ya, tahmin ıı, ediyorum ama belki de bu kadar aynen, büyük yani, bir şekilde duyulmamıştır. Öyle. Belki Ke de biz duyamamışızdır. Belki de doğru. Çünkü bizim de du Hı. duyamadığımız Hı. anlar olabilir. Yani bu olimpiyat oyunlarının bir 5-6 sene önce Evet düşünürsek bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Yani yine de hani e, Rusya'nın Soçi şehrinde yapılacak olimpiyatın pürupak tertemiz olmayacağını göstermeler açısından da e, yine de olumlu bir protesto eylemiydi hafta sonu olan. E, Rusya'nın pürupak yüzünün olmadığından bahsettik. Aslında kış olimpiyatları e, Rusya'nın Putin Rusyası'nın yani Sovyetler sonrası çöküşe geçtikten sonra yeniden yapılanan ve güçlü bir ülke imajı sergilemeye çalışan Putin Rusyası'nın kendini bir bakıma dünyaya tanıtma e, projesi diyebiliriz. E, i̇lk büyük organizasyon olacak Rusya'nın bu. Tabi e, ilerleyen yıllarda 2018'de Futbol Dünya Kupası da olacak ama o zamana kadar en büyük organizasyon bu olacak. Soçi'deki Kış Olimpiyatları. E, Rusya'nın gelişen yüzünü göstermesiyle birlikte... Kafkas politikasında da Putin'in ve Rusya'nın kendi anlayışını kabul ettirmesi. Yani o bölgedeki hükümdarın kendisi olduğunu ve Kafkasya'nın bir Rus toprağı olduğunu tüm dünyaya kanıtlama amacıyla da taşıdığını söyleyebiliriz. Soçi'deki bu olimpiyatların. Bunun yanı sıra Rus halkının sıcak denizlere ilme politikasını biliyoruz. Turizm etmeninde özellikle Türkiye ve diğer ülkelere. Soçi'de hani Rusya'nın en ılıman bölgesi ve yaz aylarında belirli bir kalkınma ile o bölgede yaz turizmi gelişebilir. Suç bu suç bu bağlamda bir turistik şehir e, hüviyetine bürünebilir. E, bir amaç da bu aslında. Hani e, Rusya'nın bu olimpiyatları almak istemesinin bir amacı da bu. Evet yeni Rusya dedin. Yeni Putin'in yeni Rusyası e, bir imaj tazeleme amacıyla bu olimpiyat oyunlarını aldı ve kullanıyor dedi. Çok da güzel. Başarıyorlar e, bize yeni Rusya'yı tanıtmayı. Daha yazın e, çıkmıştı aslında bu e, kanun hı hı. ve gündeme de gelmişti özellikle Yelena Ishinbayeva'nın önemli Rus e, sırıkla atlamacı Yelena Ishinbayeva'nın yaptığı da bir açıklama vardı bu konuda e, o konuda şuydu Rusya'da e, homofobi karşıtı homofobinin provokantası ve pedofilin e, önlenmesi açısından bir yasa çıkarıldı. Ve bu yasanın sonrasında da çok fazla tepki aldı Rusya. <gülüyor> Putin ise kendini şöyle <gülüyor> savunuyor bu yasanın çıkmasında. Altını çizmek istediği bir konu var. Biz propaganda yapılmasını engelledik. Homoseksüelliği değil, e, bu propaganda'nın çocuklara yapılmasını, yani çocukların işte eşcinsellik hakkında bilgilendirilmesini, bunun zararsız bir şey olduğu hakkında bilgilendirilmesini engellemek isteyen bir yönü varmış. Bu. Kanunun ve 17 Ocak'ta yaptığı gönüllülerle yaptığı toplantıda da çocukları rahat bırakılması açısından geylere eşcinsellere bir temkinlik temkinde bulunmuş. Hı hı hı. Yani sonunda da yani aslında şey diyor şöyle bir açıklaması var bizim eşcinsellerle bir problemimiz yok Rusya'da Elton çok seven insanlar da var diyor yani Türkiye'de de Zeki Müren'i Bülent Ersoy'u müziklerini çok seven dinleyen insanlar var ama trans cinayetleri veya eşcinsel karşıtı olan insanlar rın sayısı azalmıyor. Yani Putin'in <gülüyor> şu bu bir savunma değilen onu evet, söyleyelim. Putin'in şu sözleri iki yana çekilebilir. Bir tanesi benim de eşcinsel arkadaşlarım var. Bir tanesi de gidin ötede oynayın fazla gürültü yapmayın. Evet. bu bu iki çıkarımı da yapabiliriz Putin'in sözlerinden. Ee, açıkçası Putin'in bir de bu e, görüşlere karşı yani eşcinselliğin karşıtı bir yasa çıkarılmasına karşı e, bir e, söylemi daha var. Yaklaşık 70 ülkede eşcinselliğin yasak olduğunu söylüyor Putin. Ve e, Rusya'ya buradan vurmak isteyenlerin bir bakıma Rusya'nın güçlenmesini istemeyen ülkeler olduğunu söylüyor Putin. Evet çok bildiğimiz cümleler değil mi bunlar? Çok tanıdık geliyor. Tanıdık bir cümle daha var. Diğer Di de tanıdık geliyor. Medvedev'in söylediği yine Rusya'nın önemli isimlerinden, liderlerinden. Diyor ki kendisi e, bizde böyle bir e, homofobik bir durum yok. Bu dış güçlerin uydurması. Dış mihrakların uydurması. Vallahi basın evet. böyle e, pazarlıyor bu e, yasa ya da yansıtıyor pazarlamak yerine. E, yani dış mihrakların oyunu mudur değil midir bilmiyorum ama e, şu anda yasa feilen e, yürürlükte olduğu için hı hı. ve olimpiyatlarda bir hafta içinde başlayacağı için e, eşcinsel bazı sporcuların yaşayacağı bazı zorluklar olabileceğini şimdiden söylüyoruz. Vallahi, e, ne kadar olur bilmiyoruz ama bu ...yasanın varlığını protesto etmek amacıyla olimpiyat oyunlarının açılışına gitmeyeceği belli olan insanlar var. Mesela, hı hı. mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, e, İsrail Başbakanı, ben, Benjamin Netanyahu, Alman Başkanı Joachim Gauck, Fransız lider François Hollande ve Kanada'nın, Belçika'nın, Litvanya'nın, Moldova'nın, Gürcistan'ın, İsveç'in e, önde gelen insanları bu davete katılmayacağını açıkladılar... Şöyle bir şey var tabii sporcuların bir tepki vermesini bekliyoruz. Bazı sporcuların e, kullanacağı spor aletlerinin gökkuşağı renklerinde e, barındıracağını e, okuduk öğrendik. Bazılarının işte tırnaklarını özellikle kadınların muhtemelen böyle bir ile e, çıkması bekleniyor. Şöyle de bir şey var Amerikan e, delegasyonunun e, liderliğini de e, gay olduğunu daha önceden çok önceden açıklamış sporcular yapacak. Billie Jean King, ve iki kez olimpiyat madalyası kazanmış buz hokey sporunda bir sporcu. Brian Boytano yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'dan ilginç bir tepki geldi. Almanya'da Aralık... Ayı da yanılmıyorsam yine Thomas Hitzelsperger, e, Alman futbolcu eşcinsel olduğunu açıklamıştı futbolu bıraktıktan sonra ve Soçi'de de böyle bir tepkinin sporcuların tepki vermesi gerektiğini düşünmüştü. Artık oradan ilham alarak mı bilmiyoruz ama Alman e, spor takımı gökkuşağı renklerini bir arada barındıran e, kıyafetler dizayn ettirmişler kendilerine. Bu şekilde gidecekler, bu şekilde var olacaklar orada. Yani kış olimpiyatları özetle şöyle diyebiliriz herhalde. Vladimir Putin'in yaklaşık 51 milyar dolar yatırım yaptığı bir ev partisi gibi bir şey aslında baktığımızda. Ve Putin bu ev partisine zarar verebilecek en ufak ihtimali bile ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu eşcinsellik hariç. E, çünkü baktığımızda son olarak işte en büyük rakibi Khodorkovski. Hapisteydi ve kendisini hapisten çıkarttı. Bunun dışında son dönemde tutuklu Greenpeace öğrencilerini serbest bırakma durumu da var. Yani Rusya'yı bir modern demokrasi ülkesi olarak tanımlama ya çalışıyor aslında. Ama gördüğümüz bu cinsiyetçi ayrımını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Demokrasi ülkesi olduğunu iddia etmesine rağmen... E, şunu da son olarak söylemek gerekiyor ki e, Sochi bölgesi yani Kafkasların olduğu Soçi bölgesi sınırın hemen öte tarafında insanlar e, aylık ortalama 80 dolar parayla yaşıyor. Ve bu insanların e, bu Sochi'de yapılan olimpiyatlardaki organizasyonlarda yer alıp bir gelir kazanma ihtimali de çok az. Çünkü e, genelde Rus vatandaşlarına bu imkan tanınıyor. Yani Kafkas bölgesinde ekonomik anlamda da herhangi bir katkısı olmadığını ...söylemek gerekiyor. Katkı sanırım bir tek... ...Putin'in... ...Putin'e olacak ve onun ev partisinin... ...görkemi olacak. Kış olimpiyatlarında böyle diyebiliriz. 7 Şubat'ta başlayacak... ...kış olimpiyatları ve 6 Türkiye'li... ...sporcu ile Türkiye temsil edilecek. Bu da ayrı bir trajik durum aslında. Çünkü daha bundan 3 yıl önce Erzurum Üniversitesi kış yapılmıştı. Oyunları yapılmıştı. Hani belki bu kış, kış üniversiteyat oyunlarına katılanlar genelde genç yaş kuşaktır. Onların gelişmesi ve bu oyunlara katılması bekleniyordu normal şartlarda ancak şu anda onu göremiyoruz. Sadece 6 sporcu var. Tabii Türkiye'li sporcuların performanslarına olimpiyatlar boyunca daha detaylı olarak değinebiliriz. Neden başarısız olduk ya da nasıl başardığı üzerine durabiliriz bu olimpiyatlar boyunca. Ee, bir ekleme Tabii. iki ekleme yapıp şarkı molasına geçelim Yelne için Bayeva'dan bahsetmiştik evet. o da e, bu yasayı desteklediğini söylemişti hı hı. yani hangi yasa eşcinsellere provokandasının yapılmasına karşı olan yasa Kendisi Olimpiyat Köyü'nün muhtarı seçilmiş, sorumlusu. Yani aman <gülüyor> dikkat etmek gerekebilir, orada evet. ayrı bir, bir sertlik gösterebilir. Olimpiyat Köyü'nde tırnak içinde bir eli sopalı var. <gülüyor> Aynen, sırıkla eli atla, da <gülüyor> gönderme yapmış olduk. Ayrıca Eurosport Türkiye'den arkadaşlarımız güzel bir blog açmışlar. Sochi2014.tr.wordpress.com Uygar Karaca, Tuğan Yücel, Ozan Can Sülüm, Berkem Ceylan ee, ve belki ismini unuttuğum bazıları da varsa özür dilerim ama bu arkadaşlarımızın öncülüğünde yani, oyun, oyunların evet. sportif yanını takip edebilirsiniz. Oyun... onlar çok iyi aktarıyorlar. Muhtemelen yayınlarını da evet. onlardan izleyebileceğiz. O ya oyunlara çok ilginç hikayeler var aslında. Şu anda değinecek e, vaktimiz, olanağımız yok. İleride değinebiliriz ama mesela bir Hintli sporcu var. Ee, kar kızağı diyebileceğimiz bir spor dalı. Yani e, kızağın üstüne binip buzun üstünde hareket etmesi hı hı. gerekiyor. Ancak Hindistan'da gerekli şartlar olmadığı için ve kendisinin de teheccizat alacak e, durum olmadığı için asfaltta çalışıyor. Tekerlekli bir kızakla. Mesela o sporcu olimpiyatlarda yarışacak ve kendisini de izleyebiliriz. Yani olimpiyatları izlemek için güzel bir sebep bu. Neydi Zambiyalı yüzücü arkadaşımızın adı? ...hatırlayabildim mi? Sidney 2000 mi diyorsun? Evet. evet, aynen onun gibi oldu. Onu Ekvator daha... Ginesi'ydi sanırım. Ekvator Ginesi, mi? Evet. tamam onu hatırlayalım. Aha. Sonra müzik arasından sonra hatırlatalım sizi. Müziğimizi de... E, ...genç yaşta hayat, devlet terörü nedeniyle... ...hayatını kaybetmiş arkadaşlarımızın... ...dostlarımızın ağzından... ...söyleyeceğimiz, söyleyebileceğimiz... ...ve hatta belki de bizim gençliğimizin de... ...nerede olabileceğini sorgulayabileceğimiz bir parçayla... ...veriyoruz. Ahmet Kaya'dan, hani benim gençliğim anne...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 sabu genzi yakan ekmek gibi aşk gibi ah ne varsa güzellikten yana bölüştüm büyümüştüm bu ne yamam çelişki anne bu ne yamam çelişki anne Kurtları sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtları sofrasına düştüm Hani benim gençliğim derde Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum kanarım. Üstüne titredim kaktüs çiçeği aldılar kitaplarımı sorgusuz. Duvarlar konuşmuyor anne, duvarlar konuşmuyor anne. Açık. Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim nerede Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktin döndü Çav yangınında tutuştum. Hani benim geçliğim Evet açık radyoda efektif pas devam ediyor. Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim Anne isimli parçayı dinledik. Genç yaşında devlet teröründen dolayı hayatını kaybeden Kardeşlerimize gönderdik parçayı ve hakikaten de kendi gençliğimizin de nereye gittiğini sorgulayabileceğimiz bir parçaydı. Biz arada tabii şeyleri de araştırdık. İsmini hatırlayamadığımız sporcuları hatırladık. Onları söyleyelim. Olimpiyat oyunlarının sembol isimlerinden biri. Sydney 2000'de. 2,5 dakikada mı bitiriyordu yarışı? Tam hatırlayamıyorum ama iki, e, Ekvator Ginelli Erik Musambani'den bahsetmiştik. Ülkesinde hı hı. çalışabileceği yüzme Havuz havuzu olmadığı için ilk defa olimpik bir havuza Sydney 2000'de girdiği için e, böyle bir efsane haline gelmişti. 1 dakika 52 saniyede bitirmiş yarışı. Bir de Sogel Tuvalu'yu <gülüyor> bahsettiğimiz diğer 100 metre koşucusu Dayegu 2011'de Dünya Atletim Şampiyonası'nda enteresan bir 100 metre koşusuna imza atmıştı. İzlemenizi evet. tavsiye ederiz. Evet programın kısa e, kalan kısmında Türkiye'nin dünya şampiyonasına. Evet. Dünya bu. kupası oldu hatta da, onun da değişti son olarak. Evet. Katılma hakkını e, satın almasından bahsedelim. Evet yani oyuncu yetiştirmeyip yani, artık para vererek dünya kupasına getebiliyoruz. Valla hakikaten öyle. Yani oyuncu yetiştirmenin yanı sıra Başarı oyuncu olmadan. oyuncu devşiriyoruz ve para vererek dünya kupasına gidiyoruz. Oyuncu devşirmek zaten artık içimize işlemiş bir Tabii, şey olduğu için yani ve bir basketbol ülkesiyiz bu şekilde. Evet. Ee, dünya kupasına gidiyoruz. Aslında öncelikle şundan şundan bahsetmek gerekiyor. FIBA'nın e, tuhaflığı, saçmalığı hatta. Yani Kendisinin en marka organizasyonu olan Dünya Kupası'ndaki katılan 24 takımın dördünü val kartla kabul etmek nasıl bir saçmalıktır bunu bilemiyorum. Bunu bir kenara koyuyorum ki FIBA'nın zaten uluslararası organizasyonları düzenlemedeki yetersizliğini çok iyi biliyoruz. Mesela en yakın örnek 2010 Dünya Şampiyonası. İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda yarı finalle final arası sadece 18 saatti. Türkiye'nin çıktığı maç mesela. Neyse bu ayrı bir konu. Yani FIBA'nın organizasyonlarındaki yetersizliği FIBA'nın Avrupa Basketbolu'nu ve NBA dışındaki basketbolu sahiplenmedeki e, vasıfsızlığı e, onu parlatmadaki yetersizliği ayrı bir konu. Bunun bir kenara koydum. Bizim e, Türkiye'nin durumu da bir garip. Yani şimdi e, kendini Avrupa'da e, İspanya'dan sonraki en iyi ikinci lig olarak tanımlayan bir ülkenin ligi zaten katılamıyor. Lig olarak öyleyiz çünkü çok iyi yabancılarımız var. O da denebilir. Doğrudur denebilir. Ama bir basketbol ülkesi diyoruz aynı zamanda kendimize. Ancak Dünya Kufası'na katılmak için 1 milyon e, İsviçre frangı civarı bir para gönderdik. Ben gönderdi 500 saat. bin dolar bin, diye okudum. 500 bin euro evet ben de öyle bir şeyler duydum. Yani yani. Çok da önemli yani. 1 dolar bile olsa bu garip aslında. Yani para vererek katılma hakkını elde etmek son derece garip. E, zaten Bununla gurur duyuyorlardır bence. Duyuyorlar çünkü bunu bir diplomatik başarı olarak görüyorlar. Mesela Almanya bunu başaramadı diyorlar. Almanya para veremedi diyorlar. Biz verdik diyorlar. <gülüyor> Ve dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya parasını çarçur etsin ki yani. Yani zaten katı katılacağı olsa Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla giderdi. Türkiye Avrupa Şampiyonasında bir galibet dört mağlubet yaptırdı. Şey Bu 500 bin dolar ya da 1 milyon Nereden sarkı, geliyor? Nereden çıkıyor? Kimin cevabı Onun işte bilemiyoruz. O, o gerçekten bilinmiyor. Artık sponsorlardır diyerek ha, ümit ediyoruz ve Şardan diyor Feryal'deki kutulardan diyor. Bilmiyorum. Ayakkabı kutularından. <gülüyor> Bilemeyeceğim artık. Artık Dünya Şampiyonası'nı izlerken e, çok da umursamayız herhalde. O para nereden geliyor? İz, e, i̇zler miyiz bu olayların gölgesinde Ben izleriz. Ben izleriz eminim diyorum. Artık unuturuz yani hiç aklımızda bile olmaz bunlar. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Türk insanı milli takımdan soğudu resmen soğudu artık hem futbolundan yani o futbol da öyle ama basketbolda da mesela işte bu maddi maneviyle başlayan süreç işte Tan Yavuz'u <gülüyor> yıllarca ısrar edilmesi işte Turgay Demirel'in siyaset ilişkisi ne diyeyim son Euro basket şu anda, da çalıştırıcı, son ki... şu anda da çalıştırıcı belli olmam değil mesela. mesela işte son Eurobasket'teki felaket sonuçlar işte milli takımına gelen oyuncuların isteksizliği vesaire vesaire derken Türk insan hakikaten ee, ülkedeki en marka basketbol organizasyonu olan Türkiye Milli Basketbol Takımından soğudu Bir de üstüne bunun gelmesi Hakikaten e, tatsız yani Tatsız olduğunu söyleyebiliriz Şu anda dediğim gibi bir milli takım koçu da yok <gülüyor> Ee, i̇nşallah. Ama Dünya Şampiyonası'nda gidiyoruz. Ee, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bakalım ne yapacağız. Evet. Bir... Kuralar da bu akşam çekilecek saat 8'de. Evet ve programı da böylece tamamlıyoruz. Programın tekrarını dinlemek isteyenler twitter.com/taksimefektifpas adresini takip edebilirler. Oradan paylaşacağız. Ben Volkaner. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif Pas.